204, 205, 206 ve 207 İnsanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatına dair sözü senin hoşuna gider. Ve kalbinde olanı Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanların en yamanıdır. Ve yanından ayrılınca yeryüzünde fesat çıkarmaya ve nesli kökünden kurutmaya çalışır. Allah fesadı sevmez. Ona Allah'tan kork denilince gururu kendisini günaha sürükler. İş i̇şte ona cehennem yeter. O ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi vardır ki kendisini Allah'ın rızasına satar ve Allah kullarına çok merhametlidir. Bu ayet Şüreyk el-Sakifi hakkında nazil olmuştur. O aleyhissalatü vesselama gelerek içinden inanmadığı halde Müslüman olduğunu ishar etmişti. İbn Abbas diyor ki bu ayet Reci vakasında öldürülmüş olan Hubeyb ve arkadaşları hakkında söz söyleyip onları kınayan münafıklardan bir topluluk hakkında nazil olmuştur demiştir. Allah münafıkları zemmetmiş Hubeyb ve arkadaşlarını met etmiştir. İnsanlardan öyleler de vardır ki kendilerini Allah'ın rızasına satar. Denildi ki bu ayet bütünüyle müminler ve münafıkları içine alacak umumiyettedir. Evet. Yunus İbni Kağab diyor ki bu eski kitapları okuyanlar arasındaydı. Ben bu ümmetten bazı insanların niteliklerini Allah tarafından indirilmiş olan diğer kitaplarda da görüyorum. Bu topluluk dinlerini dünyalarına değiştiriyorlar, dilleri baldan tatlı, kalpleri ise biberden daha acıydı. İnsanlara karşı koyun postu giyinirler, kalpleri ise kurt kalbidir. Allahü Teala onlar için bana karşı cesur davranıyorsunuz, bana karşı gururlanıyorsunuz. Onlara öyle bir fitne göndereceğim ki, işlerinden ilim sahibi olanlar bile buna hayrette kalacaklar diye ahdettim. Kurazi der ki, ben bunu Kur'an'da araştırdım ve bunların münafıklar olduğunu gördüm. Nitekim Allah subhanahu ve teala kitabında insanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına dair sözü senin hoşuna gider buyurmuştur. Ve kalbinde olanı Allah'ı şahit tutar. Bu da her ne kadar hile yapsa da Allah onun kalbindeki kötülükleri bilir. Tıpkı allah Teala'nın şu kavli cellinde olduğu gibi münafıklar sana gelince senin şüphesiz Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ederiz derler. Allah senin kendisinin peygamberi olduğunu bununla beraber münafıkların yalancı olduklarını bilir. Münafıkın halbuki o düşmanların en yamanıdır ayeti de burada Allah subhanahu ve teala onunla kötü bir kavmi uyarasın diye buyurmaktadır münafıkta düşmanlık halinde aynen böyledir yalan söyler haktan ayrılır ve hak üzere yürümez iftira eder fıskı fucuradalar. Nitekim aleyhissalatü vesselam efendimiz münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, sözleşince sözünü çiğner, düşmanlık edince de aşırı gider buyurmuştur. Ve Bukhar'ın naklettiği bir rivayette Ayşe annemiz aleyhissalatü vesselam efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Kişiler içinde Allah'ın en çok buğz ettiği düşmanlıkta aşırı gidendir buyurmuştur. Evet. Ve o yanından ayrılınca yeryüzünde fesat çıkarmaya, harsı ve nesli kökünden kurutmaya çalışır. Allah fesadı sevmez. Münafıkların sözü eğri büyürüdür. Fiilleri çirkindir. İşte onun sözü ve işte fiili sözü yalan, inancı bozuk fiilleri çirkindir. Allah onların şerlerinden bütün Muhammed ümmetini korusun. Ona Allah'tan kork denilince gururu kendisini günaha sürükler. Bu fasık kimseye fiillerinden ve sözlerinden dolayı öğüt verilip Allah'tan kork. Söz ve fiillerinden vazgeç ve hakka koş dendiği zaman o bundan rahatsız olur. Bir nevi hamiyete kapılır. Günahla gazaplanır. Öyle ki günah onu çevre kuşatmıştır. allah Teala'nın şu kavli bu ayeti Celle'ye benzemekte. Onlara ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman küfredenlerin yüzlerinden küfürlerini anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki Size bundan daha senasını haber vereyim mi? Allah'ın kafirlere vaat ettiği ateş ne kötü bir dönüş. Hac 72'de. Demek ki insan fıtratı doğruyu gördüğünde rahatsızlık duyuyor. Ve hemen itiraz ediyor. Allah'tan kork desem daha iyi. Evet. Ayet devam ediyor. İnsanlardan öyleleri de vardır ki kendisini Allah'ın rızasına satar allah Teala münafıkları bu kötü nitelikleriyle anlattıktan sonra müminleri iyi nitelikleriyle zikretmeye başlıyor evet ne diyor insanlardan öyleleri de vardır ki kendini Allah'ın rızasına satar diyor. Allah bizi onlardan kılsın i̇bn köleleri var. Onlar gecikince nereden geliyor? İşte mescitten, namaz kılmaktan. Allah'a kul olan bana kölelik yapamaz der, onları azat etermiş. Onlar iyi ama sen bizi azat ediyorsun. Tamam. Aleyküm selamlar Allah'a Allah'a işin razı getirsin. İyi de biz nasıl geçineceğiz dediğinde i̇bn Ömer onlara para marmül de verilmiş. Geliyorlar sen neden böyle yapıyorsun? Bak bunlar seni kandırıyor, aldatıyor dediklerinde i̇bn Ömer ne diyor bakın. Biz de Allah için aldanırız diyor. 28 ve 29 Ey iman edenler hep birden barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra yine kayarsanız bilin ki Allah şüphesiz, azizdir, hakimdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisine inanan ve Resul'unu tasdik eden kullarına İslam'ın bütün hükümlerini ve prensiplerini benimsemelerini, bütün buyruklarını, uygulamalarını ve yasaklarını güçleri yettiğince terk etmelerini emrediyor. İbn-i Zeyd bu ayetteki sulh ve selametin İslam olduğunu söylemiştir. Hep birden anlamına gelen yani topluca demek topluca Allah'ın emirlerine uyun yani İslam'a girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Yani Allah'ın emirlerini yapın ve şeytanın emrettiği şeylerden kaçının. Çünkü şeytan size kötülüğü, fuhru ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Bunun için Rabbimiz Sübhanahu ve Teala çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır buyuruyor. Mutazif diyor ki Allah'ın yarattıklarından Allah'ın kullarına en çok hile yapan şeytandır size apaçık deliller geldikten sonra yine kayarsanız bunda hükhet gösterildikten sonra tekrar haktan dönecek olursanız bilin ki Allah intikamında azizdir hiçbir kimse ondan kurtulamaz hiçbir kimse onu mağlup edemez hükümlerinde hikmet sahibidir hükümlerini bozar ve düzeltir evet 210 Onlar Allah'ın buluttan gölgeler içinde meleklerle birlikte kendilerine gelivermesini ve işlerini bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kulu Muhammed'i inkar edenleri tehdit ederek Kıyamet gününde eskilerle yenilerin arasında hükmünü vermek, herkesi ameline göre mükafatlandırmak ve ameli uyarınca cezalandırmak üzere Allah'ın bulutlar, buluttan gölgeler içerisinde meleklerle birlikte kendilerine gelivermesini veya işlerini bitirmesini mi bekliyorlar? Hüküm verilmiş ve bütün işler Allah'a döndürülmüştür buyuruyor. Evet. İmam Ebu Cafer bu ayetin tefsirinde Sur hadisini zikreder. Uzunca bir hadisin baş tarafında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz insanlar Arasat'ta kendi durumlarından endişe edince teker teker peygamberlerden şefaat dilerler. Hazreti Adem'den sonra gelen peygamberlere şefaat dilediklerinde hepsi şefaat etmekten kaçınır. Nihayet Aleyhissalatü Vesselam'a gelirler. Aleyhissalatü Vesselam'a geldiklerinde Resulullah onun üzerine ben bunun içinim. Ben bunun içinim buyurur. Arşın altına gider ve Allah'a seyreder. Allah'ın katında kulları arasında kesin hükmün verilmesi için şefaat diler. Allah onun şefaatini kabul buyurur. Dünya gölü, göğü yarıldıktan ve ondaki melekler indikten sonra allah Teala buluttan gölgelik içerisinde gelir. Göklerin yedisi de, yedisi de böylece yarılır. Arşı taşıyan ve Kerubiyan adı verilen melekler yeryüzüne inerler. Daha sonra cebbar-ı buluttan gölgelik içerisinde meleklerle birlikte yeryüzüne iner. Melekler Allah'ı topluca hamd ve tesbih ederek mülk ve melekut sahibi olan ne yücedir? Bütün mahlukatı öldüren kendisi ölmeyen ne yücedir. O subhan ve kutluştur. Meleklerin ve ruhun Rabbı'dır. O kutluştur. Tesbih ederiz en yüce Rabbımızı. Tesbih ederiz saltanat ve azamet sahibini. Tesbih ederiz ebediyen onu derler. Aleyküm selam Allah, Allah razı olsun. Sizin de inşallah. 211 ve 212 Sor İsrailoğullarına Onlara nice açık ayetler verdik. Kim kendilerine gelen Allah'ın nimetini değiştirirse şüphesiz Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Küfredenlere dünya hayatı pek süslendi. Ve onlar iman edenlerden kimiyle eğleniyorlar. Halbuki takvaya erenler kıyamet gününde onların üstündedirler. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada kafirlere dünya hayatının pek süslendiğini anlatıyor. Hz. Musa'nın İsrail oğullarına yedi beyza, asa, denizi yarma, taşa vurma, sıcak çölde buluttan gölgelikler, men ve selva gibi yaratıcı iradenin varlığına dalalet eden birçok mucizeler ve kendisinin getirdiği gerçeğin doğruluğunu gösteren apaçık ücretler gösterdiğini haber veriyor bu mucizeler onları gösteren kişinin doğruna delalet ediyordu ancak onlardan çoğu bu mucizelerden yüz çevirdiler ve Allah'ın iman nimetini küfürle değiştirdiler imandan çıkıp küfre koştular kim Allah'ın kendisine gelen nimetini değiştirirse, şüphesiz Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Nitekim Allah subhanahu ve teala, Kureyşli kafirlerden de aynı şekilde söz ederek, Allah'ın verdiği nimeti küfürle değiştirenleri ve kavimlerine helak olacakları yere, yaslanacakları cehenneme götürenleri görmüyor musun? Ne kötü bir duraktır, İbrahim 28 ve 29'da bildirdiği gibi sonra Rabbimiz Subhanahu ve Teala dünya hayatını kafirlere süslü gösterdiğini onların bu hayata razı olup güvendiklerini dünya hayatında mal mülk toplamaya çalıştıklarını fakat Allah'ın razı olacağı şekilde emrettiği yerlere harcamaktan kaçındıklarını dünyadan yüz çeviren müminlerle alay ettiklerini müminlerin Rablarına itaat için gelirlerinden infak edip Allah rızası için sarf ettiklerini görünce onlarla alay ettiklerini haber veriyor ne var ki müminler Allah'a döndükleri gün hem bol kazanç hem ne mutlu makam içerisinde kurtuluşa ermiş olacaklardır mahşer ve neşir anında üstün derecelerde olacaklardır müminlerin gidiş yerleri ve akıbetleri onlardan iyidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya yurdu olmayanın yurdu malı olmayanın malıdır. Aklı olmayan kişi dünyadan mal toplar buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Bakara 213